Kurban için hayır kurumuna yatırılan parayla vekalet verilmiş olur mu? Kurbanı bizatihi kendiniz kesebilirsiniz, yahut bir kasap tutar, birlikte yanında bulunur, besmelesine iştirak edersiniz, kesebilirsiniz. Yahut bir hayır kurumuna, ama bu hayır kurumunun özelliği şu olacak, kendisine her yönüyle güveneceğiniz bir hayır kurumuna parasını yatırırsınız, onlar sizin adınıza kurbanı keserler. Dolayısıyla kardeşlerim bir hayır kurumuna para yatırıp kestirmek istiyorsa o hayır kurumunu birazcık araştırmalı, ona güvenmeli. Eğer güven veriyorlarsa parasını o hayır kurumuna yatırıp hayvanlı kestirmek suretiyle de kurban ibadetini yerine getirmiş olurlar.